465 numaralı konu, seferde keçileri kaybolan bir kadının kıssası. Evet, Tufava kabilesinden bir kişinin yolu yanımızdan geçtiği için bize gelip bir şeyler anlatıyordu. Bize, "Kabilemizden bir kafile Medine'ye gittik. Eşyamızı sattıktan sonra ben şu adama, Hazreti Peygambere gideyim de ondan duyduklarımı kabileye anlatayım." deyip Hazreti Peygambere gittim. Hazreti Peygamber bana bir evi gösterip, "Bu evin sahibi bir kadındır. Geçenlerde bir sefere gitmişti. Döndüğün" De keçilerinden birkaçıyla dolabının kaybolduğunu gördü ve, ey Allah'ım, senin yolunda cihada çıkanlara, mallarını koruyacağını vaat ettiğin halde benim keçilerimle dolabımı korumamışsın, malım olduğu gibi isterim, dedi, sabahladığında hem keçilerini, hem dolabını olduğu gibi buldu, istersen kadına kendin sor, dedi, ben de, sana inanıyorum, dedim.